Bismillahirrahmanirrahim. Embiya suresi. O da Mekke'de inen surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 6'ya kadar. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala haflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablarından kendilerine yeni bir uyarı gelmeye dursun. Onlar bunu mutlaka eğlenerek dinlemişlerdir. Kalpleri gaflet içerisinde zulmedenler gizlice fısıldaştılar. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Siz göz göre göre büyüye mi aldanacaksınız? De ki benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir. O semidir, alimdir. Onlar, hayır bunlar saçma sapan rüyalardır. Hayır, onu uydurmuştur. Hayır, o şairdir. Haydi önceki peygamberler gibi, o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce helaf etmiş olduğumuz kasaba halkı, iman etmemişti. Şimdi, bunlar mı iman edecekler? Allah subhanahu ve teala, hıyametin yaklaştığı, ve insanların ondan gaflet içinde olduğunu, onun için amel işlemedikleri, kıyamete hazırlıkta bulunmadıkları tembihinde bulunuyor. İmam Nesriy'den gelen rivayette, Aleyhisselatü Vesselam, insanlar dünyada kahret içinde yüz çevirmektedir. allah Teala başka bir ayette, Allah'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Saat yaklaştı, ay yarıldı. Bunlar bir ayet görürlerse yüz çevirirler ve sure gülen bir büyüsüdür derler. İbn Ata'nın Amir İbni Rabia'nın hal tercümesinde Musa İbni Ubeyd el-Amidi kanalıyla bir rivayet gelmiştir. Bir Arap ona misafir olmuş. Amr ona güzelce ikramda bulunmuş ve Allah Resulü'nden bahsetmiş. Adam daha sonra Amr'a Allah Resulü'nden Araplar içinde bu vadiyi bana arazi olarak vermesini istedim. Aleyhisselatü Vesselam bu isteğimi kabul edip bana o yeri verdi. İstiyorum ki sana ve senden sana nesrine ait olacak ondan bir parçayı sana vereyim dedi. Amr, senin bana vereceğin araziye ihtiyacım yok. Bugün öyle bir sure nazil oldu ki bize dünyayı unutturdu. O şu suredir. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar. 7 ve 9 Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız iki ehline sorun. Biz onları yemek yemez bir ceset kılmadık ve onlar ebedi de değillerdi. Nihayet onlara verdiğimiz sözün doğruluğunu gösterdik. Kendilerini ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri de yok ettik. Burada da Allah subhanahu ve teala insanlardan elçiler gönderdiğini ve onların sayet doğal olarak insanların yaptığı bütün hareketleri yaptığını ve onların yiyen, içen, yaşayan ve ölen insanlar olduğunu bildiriyor. Ve ancak aşırı gidenleri de Allah azze ve celle yok ettiğini kendisine inananları kurtardığını, onlardan yüz çevirenler ise helak ettiğini buyuruyor. Ondan 15'e kadar, and olsun ki, size içinizde zikrinizin bulunduğu bir kitap indirdik. Hala akıl etmiyor musunuz? Biz zulmeden nice kasabayı kırıp geçirdik, ve onlardan sonra başka bir karnı var ettik. Bizim baskınımızı hissettikleri zaman, onlar oradan kaçmaya yelteniyorlardı. Koşup kaçmayın. Size nimet verilen yere yurtlarınıza dönün. Elbette sorguya çekileceksiniz. Dediler ki vay başımıza gelenlere. Doğrusu biz zalimlerden edik. Bu haykırmaları devam edip dururken, biz onları biçilmiş bir ot, sönmüş bir ocak haline getiriverdik. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ın şerefine işaret ve onun kaderini bilmeye teşvik ediyor ve and ki size içinizde zikrenin bulunduğu bir kitap indirdik buyurmuştur. Evet. İndirilen bütün emir ve nehiler malzemesi. Geçmişin kıssası bize tavsiyeler helallar, haramlar ve Rabbimiz subhanahu ve teala geçmiş onlardan sonra bir kavim getirdiğini bizim baskınımızı hissettikleri zaman ondan peygamberin vaat ettiği gibi azabın başlarına geleceğini anladıklarında oradan kaçmaya yeltendiler koşup kaçmayın size nimet verilen yurtlara dönün burası takdiri olarak Allah'ın bir kadiri olarak onlarla alay etmedir onlara takdiri şöyle haber veriliyor Azabın tepesine inmesinden kaçmaya yeltenmeyin. Nimet, sevinç, hoş bir hayat ve meskenin içinde olduğunuz yerlere dönün. Evet, burası işte alaydır. Çünkü verilen her nimetten sorguya çekileceksiniz. Günahlarını itirafın, kendilerine hiçbir fayda vermediği anda, vay başımıza gelenlere, doğrusu biz zalimler idik diyerek günahlarını itiraf ettiler bu haykırmaları, adetleri olduğu şekilde, zulümlerini itiraf ettikleri sözlerine devam edip dururken, biz onları biçilmiş bir ot, sönmüş bir ocak haline getirdik. Hareketleri ve sesleri söndü, gitti buyuruyor. Allah subhanahu wa 16'dan 20'ye kadar biz göğü, yeri ve ikisinin arasındakilerini Oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımızdan edinirdik. Fakat asla edinmedik. 18. Hayır. Biz gerçeği batılın tepesine indirir de onun beynini parçalar bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdıklarınızdan dolayı yazıklar olsun size göklerde ve yerde ne varsa onundur. Katında olanlar ona kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz hiç durmaksızın onu tesbih ederler. Allah subhanahu ve teala burada kulluğa işaret ediyor. Hiçbir şeyi boş abes yaratmadık. Her şeyin bir yaratılış gayesi vardır diyerek daha sonra Rablığına işaret ediyor ve her şeyin yaratıcısı benim, gökleri yeri yaratan benim, bana eş koştuğunuz şeylerden hepsinden münezzeh benim. Öyleyse bana ibadet edin ve kurtuluşa erin diyerek bize doğru yolu gösteriyor. 21'den 23'e kadar yoksa onlar yerden bir takım ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak ki bozulup gitmişti. Arşın Rabb'i olan Allah, onların nitelendirdiklerinden münezzehtir. O yaptığından sorumlu değildir. Fakat onlar sorumludurlar. 24 ve 25 Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte benimle birlikte onların zikri, ve benden öncekilerin zikri hayır onların çoğu hakkı bilmezler de onun için yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur. Bana kulluk edin diye vahyetmişizdir. Allah subhanu kuvveti ala kendi dışında ilahlar edinenlere inkar sadedinde onların söyledikleri sözleri zikredip onların tehdit ediyor. Allah-u Teala'nın gönderdiği her peygambere indirdiği bütün kitaplar Allah'tan başka ilah olmadığını söylemekte, bildirmektedir. Fakat ey müşrikler siz gerçeği bilmemektesiniz ve bu yüzden ondan yüz çevirmektesiniz. Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yok. Bana kulluk edin diye vahyetmişizdir. Allah-u Teala buralarda bana ibadet edin. Çünkü yaratılışınız buna binayendir demiştir. Ama müşrikler hiçbir ellerinde delil, burhan olmadan Rab'ları katından gelen her şeyi yalanlamış. Peygamberleri inkar etmiş. Onları öldürme yoluna gitmiş. Allah subhanahu ve s.a. da onları bu şekilde tehdit ediyor. 26'dan 29'a kadar dediler ki Rahman çocuk edindi, Onun şanı yücedir. Hayır. Onlar ikram edilmiş kullardır. Onlar sözle asla onun önüne geçemezler. Ancak onun emriyle hareket ederler. O onların önlerindeykini de bilir, arkalarındakini de bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Ve onun korkusundan titrerler. Bunlardan kim? İlah o değil de benim derse onu derhal derhal cehennemle cezalandırır. Biz zalimlerin cezasını böylece veririz. Allah subhanahu ve teala, Araplardan bazılarının melek melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri gibi Allah'ın meleklerden çocuğu olduğu sananların bu inançlarını ret masamında bu ayetleri indirmiştir. 30'dan 33'e kadar o küfredenler görmez mi ki? Gökler ve yer bitişikken biz ayırdık onları ve her şeyi sudan canlı kıldık. Hala inanmıyorlar mı? Onlar sarsılmasın diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdik. Doğru yolda gitsinler diye orada geniş yollar açtık. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan kıldık. Fakat onlar bundaki ayetlerden yüz çeviriyorlar. Geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan O'dur her biri bir yörüngede yüzer Allah subhanahu ve teala tam kudretine eşyayı yaratmadaki yüce hükümdanlığına bütün mahlukatı kahru galebesi altına almasına işaretlen buyuruyor ki o küfredenler Allah'ın ilahlığını inkar edenler onunla birlikte başkasına takılanlar bilmezler mi ki Allah yegane yaratıcı, yegane idare edici, edicidir. Nasıl olurdu ondan başkasına tapınma ve ona bir başkasıyla ortak koşma uygun düşer diyerek yarattıklarını bir bir ne yapıyor? Zikrediyor. Allah subhanahu ve seala inanmayanları tehdit ediyor. Evet. Burada yine yaratılışa işaret etmiş. Gökleri ve yeri yaratanın Onları birbirinden ayıranın kendisi olduğunu ve kendisine sadece kulluk edinilmesi gerektiğini işaret ediyor. 34 ve 35 Senden önce hiçbir insanı ebedi bırakmadık. Sen ölürsen onlar vaki mi kalırlar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi iyilik ve kötülükten deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İmam Bukhari bu ayeti delil getirerek kim Hızır yaşıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Çünkü Allah subhanahu ve teala senden önce hiçbir insanı ebedi kılmadık. Sen ölüp de onlar baki mi kalacak ayetini indirmiştir. Ve Hızır ölmüştür. O yaşamıyor diyerek bu ayeti delil getirmiştir. Rabbimiz Ey Muhammed senden önce hiçbir insanı dünyada ebedi kılmadık aksine yeryüzünde bulunan her şey sonludur ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bağışı kalacak buyurmuştur evet. alimlerden Hızır Aleyhisselam'ın ölmüş olup şimdiye kadar diri olmadığı görüşündeler bu ayeti kerimeyi delil getirmişlerdir zira Hızır da ister veli olsun ister peygamber olsun ister resul olsun nihayet bir kuldur insandır o da ölümlüdür ve ölmüştür. Evet, bir takım kimseler benim ölmemi temenni ediyorlar. Bu öyle bir yoldur ki ben bu yolda yegane değilim. Geçmişin tersini isteyene söyle. Sanki kesin olarak olmuş gibi diğer bir misine hazırlan denilmiştir. Bir imtihan olarak sizi iyilik ve kötülükten deneriz. Sizi kim şükredecek, kim inkar edecek, kim sabredecek, kim ümit edecek görelim diye bir keresinde musibetle, diğer bir keresinde nimetle deneriz diyor Allah subhanahu ve teala. Evet. Bir imtihan arasındaki kötülükle ve iyilikle, zorluk ve bollukla, sağlıkla, hastalıkla, zenginlikle, fakirlikle, felal ve haramla, itaat ve masiyetle, hidayet ve sapıtlıkla deneriz. Sonunda da bize döndürüleceksiniz diyor Allah subhanahu ve ta'ala 36 ve 37 o küfredenler seni gördükleri zaman alaya almaktan başka bir şey yapmazlar ve ilahlarınızı dinle dolayan bu mudur derler işte Rahman'ın kitabını inkar edenler onlardır insan eden yaratılmıştır size ayetlerimi göstereceğim ama o kadar çabuk istemeyin evet allah Teala peygamberine hitaben Ebu Cehil ve benzeri gibi Kureyş'ten o küfredenler seni gördükleri zaman alaya almaktan, seni ayıplamaktan başka bir şey yapmazlar buyuruyor. Ve ilahlarınızı dinle dolayan, sizin ilahlarınıza söven, rüyalarınızı bayağı gören bu mudur derler. Allahü u Teala da işte Rahman'ın kitabını inkar eden onlardır. Onlar Allah Resulü ile alay etmeleriyle birlikte Allah'a da inkar etmekteydiler. Evet. Allah subhanahu ve teala onlara acele etmemelerini ve kıyametin muhakkak geleceğini ve Allah'ın onlardan azab edeceğini söylüyor. Evet. Burada insanın aceleciğini acele etmesinin anlamı, hikmeti şudur. Allah Resulü ile alay edenler zikredildiği zaman inananların gönüllerine hemen intikam alma fikri düştü. Bunu da gönüllere acele etti de Allahü Teala insan aceleden yaratılmıştır buyurdu. Zira Allahü Teala zalime mühlet verir ama yakaladığı zaman asla kurtulamaz. Tehir edip geciktirir sonra hemen azabı tepesine indirir. Onun içindir ki size ayetlerimi intikamımı hükmümü bana karşı gelenlere iktidarımı göstereceğim ama o kadar çabuk istemeyin buyurmuştur. 38'den 40'a kadar doğru sözler iseniz bu vaat ne zaman derler? O küfredenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi engelleyemeyecekleri ve yardım göremeyecekleri zamanı keşke bilseler. Doğrusu o aniden gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecektir ve onlara mühret de verilmeyecektir. allah Teala müşriklerin yalanlama, inkar, küfür ve inatlarından azabın kendilerine gelmesini uzak görerek başlarına azabın hemen gelmesini istediklerini haber veriyor. Evet. 41-43 Andolsun ki senden önce de birçok peygamberle alay edilmişti ama alaya alanları eğlendikleri şey mahvetti. De ki geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Ne var ki onlar? Rab'larının zikrinden yüz çevirmektedirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak ilahları mı var? Oysa bunlar kendilerine bile yardım edemezler bizden yakınlıkta görmezler. Allah sübhanu ve teala müşriklerin kendisiyle alay etme ve yalanlama suretiyle eziyet etmelerine karşı Resul'ünü teselli ederek yukarıdaki ayetleri indirmiştir. 44'ten 47'ye kadar. Evet. Biz onlara da atalarına da geçimlilik verdik. Öyle ki ömürleri kendilerine uzun geldi fakat şimdi görmüyorlar mı ki biz o yeryüzüne gelip çevresinden eksiltip durmaktayız onlar mıdır galip gelenler şu halde de ki ben ancak sizi vahiyle ile uyarıyorum sağırlar uyarıldıkları zaman çağrıyı işitmezler andursun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa eyvallah bize doğrusu biz gerçekten zalimlermişiz diyeceklerdir. Biz kıyamet günü adalet terazilerini kurarız. Hiç kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Allah subhanahu ve Teala müşriklerden haber vererek onları içinde bulundukları sapıkları teşvik edip sürükleyen ancak onların dünya hayatında faydalandırılmaları kendilerine nimet verilmesi için de bulundukları durumda ömürlerinin onlara uzatılmasıdır. Böylece onlar bir gerçek üzere olduklarına inanmışlardır. Daha sonra onlara öğütte bulunarak fakat şimdi görmüyorlar ki biz o yeryüzüne gelip çevresinden eksiltip kurmaktayız buyuruyor. Evet. De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Ben ancak Allah'ın tebliğ edicisiyim. Sizi uyarmış olduğum azap ve cezalandırma ancak Allah'ın bana vahiy etmiş olduğundan ibarettir. Fakat Allah'ın basiretini bağlamış, kulağını ve kalbini mühürlemiş olduğu kimsinlere elbette bir fayda vermez. Bunun içindir ki Allah subhanahu ve teala sağırları uyarıldıkları zaman çağrı işitmezler buyurmuştur. Allah'ın şekeri bunun azabından onlara şu yalanlayanlara bir esinti dokunsa günahlarını ve dünyada iken kendilerine zulmetmekte olduklarını itiraf ederek eyvahlar bize doğrusu biz gerçekten galem vermişiz diyecektir. Ve kıyamet gününden bahsediliyor. Hiç kimse orada hardal tanesi kadar bile olan olsa yapılanı ortaya çıkarılacağını ve kimseye zulüm edilmeyeceğini buyuruyoruz 48'den 50'ye kadar and ki biz Musa ile Harun'a bir ışık takva sahipleri içinde bir zikir olan furkanı verdik onlar ki görmedikleri halde raflarından korkarlar ve kıyamet saatinden titrerler İşte bu da bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir Yoksa siz onu inkar mı ediyorsunuz? Daha önce de birçok yerde işaret ettiğimiz gibi Allahu Teala Hz. Musa ile Hz. Muhammed ve kitaplarını birlikte zikreder. Bunun için burada da andolsun ki biz Musa ile Harun'a Furkan'ı verdik buyurur.